Musa şöyle dedi, Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler, nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.